O Devlet Bankası'ndan paranızı alın. E buradan biz e, hani banka e, ismi veremeyiz ama bir katılım bankasına, güvendiğiniz bir katılım bankasına kar zarar hesabına yatırın. Bir Devlet Bankası da katılım bankası açtı hocam. Onun da müjdesini verelim. Yani Devlet Bankası açtıysa oraya da yatırır. Evet. Yani, e, burada... Bizim devletle ilgili şeyimiz yok yani. Yani tercih kendisi devlet sebebi bankası, kendisi kendisi devlet bankası dediği seçecek. için ben devlet kelimesini zikettim. Çünkü özel bankalarda var. Evet. Mesela A bankası özel bankasıdır hani. Yani. Şimdi niye, niçin diye sorabilir bizi izleyen kardeşlerimiz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kanunu var. Bankalar kanunu. Bankalar kanunu da bankalar iki kısım ayrılmış. Bir Faiz esasına çalışan, faiz esasına göre çalışan bankalar, bir de kar zarar hesabına göre çalışan bankalar. Şimdi e, faize göre çalışan bankalar nasıl faiz alıyor? Bir faiz veriyor, bir faiz alıyor. Yani sizin bir, bir miktar paranız var, e, evde tutsanız hırsız çalabilir, yangın olabilir vesaire götürüyorsun bankaya koyuyorsunuz, e, size bir miktar faiz veriyor veya siz bir iş verensiniz kredi Hı -hı. ihtiyacınız var bankaya gidiyorsunuz oradan para alıyorsunuz bu sefer banka ne yapıyor esnaftan fabrika sahibinden iş sahibinden faiz alıyor yani faizle çalışan bankalar hem faiz alıyor hem, de hem veriyor. faiz veriyor ben e, vadesiz faizsiz yatırdım diyor böyle de olsa e, banka Allah'ın haram kıldığı faizi ayakta tutmak üzere, çalıştırmak üzere yani faiz almak ve vermek üzere kurulmuş bir müessese. Bir müessesedir. Siz paranızı oraya yatırmakla bu müesseseye yani haram işleten bir müesseseye yardım etmiş olursunuz. Bu şuna benziyor. Birisi bira fabrikası açacak veya birisi içkide içeren bir lokanta açacak. Siz ona sermaye veriyorsunuz. Veya açılmasına yardım ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İçki içilen bir yere, içki üretilen bir destek yere destek veriyoruz. Evet, destek veriyorsunuz. Ve ta'avenu alal vel ta'avenu ismi vel udvan. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Günaha, günahı işlemek yani yasak olan bir şeyi işlemek günah olduğu gibi, yasak bir şeyini işlenmesine aracı olmak, destek vermek de aynı şekilde günahtır. Onun için biz diyoruz ki oradan paranızı alın. Devlet veya özel sektör neyse bir kar zarar esasına göre çalışan bir finans bankasına, katılım bankasına yatırdı.